Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. 2 ayı aşkın süredir Rusya'da gözaltında bulunan Greenpeace üyesi Gizem Aka'nın yarın Türkiye saatiyle 1'de mahkeme karşısına çıkacağı belirtildi. Duruşmada CHP milletvekili, Çevre Komisyonu üyesi Merda Onur CHP Malatya Milletvekili İnsan Hakları Komisyonu üyesi Veli Ağbaba ve CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner de destek için hazır bulunacak. Barışçıl eylemcilerin bugüne kadar görülen davalarına ilk kez bir ülkenin milletvekilleri katılım gösterecek. Gizem Akan, Greenpeace'in Kuzey Buz Denizi'nde Gazprom şirketinin tehlikeli petrol aramalarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği eylem sonrası Rus Sahil Güvenliği'nin silahlı müdahalesi sonrasında gözaltına alınan 30 kişi arasında. Bu hafta görülen davalarda bugüne dek bir kişinin gözaltı süresinin 3 ay daha uzatılmasına, 12 kişinin ise kefalette serbest bırakılmasına, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Gizem Akan'ın yarın görüşülecek davasında tutuklu yargılama süresinin uzatılıp uzatılmayacağı Yeni bir araştırmaya göre Fukushima'dan yayılan radyoaktif iyotlar nedeniyle Kaliforniya'da hipotiroid hastalığına yakalanan bebeklerde belirgin bir artış görülmeye başlandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaleti ile Japonya'nın Fukushima kenti arasında 8 bin kilometreden fazla mesafe ve Pasifik okyanusu var. Önümüzdeki hafta Hakemli Dergi Open Journal of Pediatrics'te yayınlanacak olan araştırma, Fukushima'dan yayınlanan az miktarda radyoaktif atığın 8 bin kilometre seyahat ederek Kaliforniya'da doğan bebeklerin sağlıkların bozulmasına neden olduğunu gösteriyor. Konjenital hipotiroid normalde 2000 çocuktan yalnızca birinde görülen ender fakat ciddi bir sağlık problemi. Konjenital hipotiroidi olan çocuk klinik müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Hipotiroid hastalığının sebebi ise yüksek seviyede TSH salgılanması. New York Radyasyon ve Halk Sağlığı Projesi'nden Joe Mangano, Janet Sherman ve Jacobs Üniversitesi'nde araştırmacı Christopher Busby, Yeni doğan bebeklerde konjenital hipotiroid oranlarının Fukushima patlamalarının Kaliforniya şehri üzerindeki süreç verilerini kullanarak incelediği 2000 makalesinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre konjenital hipotiroid vakalarının Fukushima'dan kaynaklanan çevresel kirlenme nedeniyle Kaliforniya'da sınır değerinin üstünde olduğu doğrulandı. Araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için 17 Mart ve 21 Aralık 2011 arasında doğan radyoaktif iot-131'e maruz kalmış bebeklerle radyoaktif iot-131'e maruz kalmamış 2011 doğumlu bebeklerin verilerini karşılaştırdı. Doğrulanan hipotroid vakkallarının %21'inin aşırı radyoaktif iota maruz kaldığı için TSH seviyelerinin 29 üniteden fazla olduğu ve aynı grubun %27'sinin ise TSH seviyelerinin sınırda kabul olduğu belirtildi. Araştırmaya göre yayınlanan çopuk raporun aksine Fukushima'daki reaktörde meydana gelen patlama ve yakıt havuzlarında yaşanan sorunlar radyoaktif kirlenmenin seviyesini 1986 yılında meydana gelen Çernobil ile karşılaştırılabilir düzeyde arttırmıştırümde. Japonya'nın Fukushima Nükleer Santral İşletmecisi hasarlı tesiste yeni radyoaktif sızıntısı sız olduğunu bildirdi. Yeni video görüntüleri tesisin hasarlı reaktörü içinde sızıntı olduğunu ve planlandığı gibi bu hasarlı atom çubuklarının dışarı çıkartılamayacağını gösteriyor. Nükleer enerji istasyonunun operatörü Tokyo Elektrik Güç Şirketi TEPCO saatte 30 milisivert radyasyon tespit edildiğini ve bu oranın şimdiye kadarki en yüksek değer olduğunu belirtiyor. Japonya'nın Uygulamalı Enerji Enstitüsü direktörü Kazuaki Matsui, duvarın bir kısmı ve reaktörün alt bölgesinin parçalarının eridiğini ve bunun içinde çubuğu çıkarmanın çok zor olduğunu söyledi. Daha önce böyle bir durumla da karşılaşmamıştık dedi. Pasifik okyanusuna karışan radyoaktif sular uluslararası toplumu endişelendiriyor. 3 Ekim'de TEPCO, Japon teknisyenlerin hasar görmüş güç istasyonuna ait bir depolama tankında yeni bir radyoaktif su sızıntısı olduğunu söylemişti. Ağustos ayında ayrı bir depodan 300 ton radyoaktif su sızıntısı bildirilmişti. Tepko uzun süredir fabrikadaki atık suları kontrol etmek için mücadele ediyor. 11 Mart 2011 tarihinde 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami 6 reaktörlü Fukushima santralini ağır zarara uğratmıştı. Santralin reaktörlerinin soğutma sistemleri zarar görmüş ve radyoaktif madde salımı gerçekleşmişti. Japon Meclis Komisyonu tarafından Temmuz ayında yayınlanan bir rapor Fukushima felaketinin sadece tsunami ile bağlı olmadığını, aynı zamanda insan yapımı bir felaket olduğunu belirtiyor. Rapor hükümeti, düzenleyici kurumları ve tepkoyu insanların hayatlarına ve toplumu koruma konusunda sorumluluk duygusundan yoksun olmakla eleştiriyor. Biraz hafif olmuş, özellikle ta Kaliforniya'da bebeklerin tiroide yakalanmasına neden olduğu düşünülürse. Doğa Derneği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Devlet Yollarının yani TCDD'nin yüksek hızlı treninin kuşların göç güzergahında bulunması nedeniyle kuş sürelerine çarpıp yok etmesiyle ilgili kuşların zamanla yolunu değiştireceği iddiasına yanıt verdi. Saatte 250 kilometre hızla Ankara'dan Eskişehir yönüne giden yüksek hızlı tren... Kuş sürülerine çapması üzerine TCD'de olayla ilgili bir resmi açıklama yapmıştı ve demişti ki artık azalmaya başladı. Çünkü kuşlar yüksek hızlı trene alıştı ve göç yollarını değiştirmeye başladılar. Ancak zaman içerisinde göç eden kuş sürüleri YET'ye çarpıyor. Kuş sürüsü yüzünden YET hızını düşürmeyecek. 250 km hızla seferlerine devam edecek zaman içerisinde kuşlar. ...yüksek hızlı trene alışıp göç yollarını tamamen değiştirecektir iddiasında bulunmuştu. Doğa Derneği'nden kuş uzmanı Süreyya İsfendiyaroğlu ise yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını söyledi. TCDD'nin yaptığı açıklamada göçmen kuşlar yüksek hızlı trene alışacak diyor ancak bu mümkün değil. Göçmen kuşlar yollarını değiştirmez sadece yerelde bulunan kuşlar çevredeki YT'yi öğrenebilir ancak... 300 kilometre hızla giden bir trenden kuş sürüsü ya da çevredeki kuşlar kaçamaz. Kuşlar bu kadar hızlı uçmuyor diyor İsmen Diyaroğlu ve şöyle devam etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kuşların yoğun olarak bulunduğu ve göçmen kuşların yoğun olacağı yerlerde ...risk değerlendirmesi yapmalı. Örneğin bu yerlerde YET bariyerlerle kapatılabilir. Böylece kuş ölümleri ve kazalar önlenebilir. Eğer ileride daha büyük kuşlar trene çarpacaksa ne olacak? Ön cam kırılabilir, daha büyük kazaya yol açabilir bu durum. Teknik önlemlerin arttırılması gerek. Bu önlemsizlik nedeniyle kuş sürüleri ölüyor. Tren hatları Ankara çayına yakın bir yerden geçiyor. Ona göre adaptasyon sağlanmalı diyor Doğa Derneği. Evet, kuşların yüksek hızlı trene uyum sağlaması değil... Yüksek hızlı trenin kuşlara uyum sağlaması ve bariyerler yaparak kuşların bol bulunduğu alanlarda kuşların çarpmasını engellemesi gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji